Şanım hakkı için Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar ve kuşlar, onunla beraber tesbih edin dedik ve geniş zırhlar yap diye demiri ona yumuşattık. Hem dokumasında ölçüyü gözet ve salih amel işleyin. Çünkü ben ne yaparsanız hakkıyla görenim diye vahyettik. <Sessizlik> yaşa hu rüzgarı boyun eğdirdik öyle ki sabah gidişi bir aylık mesafe akşam dönüşü de bir aylık mesafedir ve erimiş bakır menbaanı onun için sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle onun önünde çalışan bir kısım cinler de vardı. Onlardan kim emrimizden sapsa ona alevli ateş azabından tattırırız. Ya'melûne lehu ma ve ve ve O cinniler ona saraylardan, üzerinde nakış ve süsleme bulunan şeylerden, havuzlar gibi genişleyenlerden ve çok büyük, sabit kazanlardan o ne dilerse yaparlardı. Onlara buyurduk ki, ey Davut ailesi, şükür için çalışın fakat kullarından çokça şükreden azdır. Felemma <gülüyor> kadayna Artık Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman Süleyman'ın ölümünü ancak asasından yemekte olan Dabbetül Arz bir ağaç kurdu fark ettirdi. Bunun üzerine Süleyman yere yıkılınca onun ölümünü ancak bu şekilde anlamalarıyla cinler için açıkça belli oldu ki eğer gaybı biliyor olsalardı o öldüğü halde o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı. لَقَدْ <gülüyor> Celalim hakkı için, Sebe kavmi için oturdukları yerde bir ibret vardı. Oturdukları yeri sağdan ve soldan çevreleyen iki bahçe vardı. Onlara Rabbinizin rızkından yiyin ona şükredin. İşte hoş bir memleket ve çok bağışlayıcı bir Rab denilmişti. Fakat onlar şükürden yüz çevirdiler. Bu yüzden üzerlerine arim selini gönderdik. Ve onların iki bahçesini de buruk, yemişli, acı ılgınlı ve içinde sidir ağacından az bir şey bulunan iki harap bahçeye çevirdik. <gülüyor> Nankörlük ettiklerinden dolayı onları böyle cezalandırdık. Biz, çok nankörlük edenden başkasını mı cezalandırırız? Hem onların yurdu ile kendilerini bereketli kıldığımız memleketler Şam havalisi arasında birbirinden rahatça görünen mesafelerde şehirler meydana getirmiştik ve buralarda kolayca gidip gelmek üzere sefer etmeyi takdir etmiştik. Oralarda geceleri ve gündüzleri emniyet içinde kimseler olarak seyahat edin demişti. <gülüyor> Fakat onlar Rabbimiz yolculuk yaptığımız şehirlerin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Nihayet onları efsanelere çevirdik ve onları tamamen parçalanmış olarak darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için nice ibretler vardır. And olsun ki İblis onlar hakkındaki Çoğunu azdırıp, samimi kulları ise kandıramayacağına dair zannını doğru çıkardı da, müminlerden ihlaslı olan bir zümre hariç ona uydular. <gülüyor> Ve şeyin hafif. Halbuki o iblisin kendileri üzerinde hiçbir kuvveti yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni ondan şüphe içinde olan o kimseden ayıralım diye ona bu mühleti verdik. Çünkü Rabbin her şeyi dilediği gibi hakkıyla muhafaza edendir. <gülüyor> Allah, la yblkun min qal zoratin fi ve la ve la ve ve lahu minhum, ve lahu minhum min, min Muhammed, de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeylere yalvarın bakalım istediklerinizi size verebilecekler mi Onlar ne göklerde ne de yerde hayır ve şerden zerre ağırlığınca bir şeye sahip değildirler. Çünkü onların bunlarda hiçbir ortaklığı yoktur ve onun o Rabbim için onlardan hiçbir yardımcı yoktur <gülüyor> Ve o gün Allah'ın huzurunda kendisinin izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez. Nihayet onların yüreklerinden korku giderilince Rabbiniz ne buyurdu derler? Onlarda hak olanı buyurdu derler ve o Ali pek yüce olandır kebir çok büyük olandır